El-Kari'ah suresinin tefsirindeyiz. El-Kari'ah Kar'ah ah, fiilinden ismi fail. Bu sure El-Kari'ah diye başlıyor. Mel-Kari'ah Kari'ah nedir? Ve ma edrake Mel-Kari'ah ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani tazim burada bu Kariya'nın şanını Allah-u Teala üceltiyor, büyütüyor. Çok önemli bir şey haber verecek. Çok önemli bir şey olduğunu söylüyor. Peki nedir bu El-Kariya? Biz bunu okuduğumuz zaman e, ne anlamamız gerekiyor? Kara'a çalmak demek, çarpmak. Yani bugün Arapçada da kapıyı çalmaya ne deniyor? Kara'a. Yani böyle e, gelen ee, çarpan anlamında ee, tabii neyi çarptırıyor bu? Kalpleri çarptırıyor. Yürekleri otlatıyor. Hut yani öyle bir geliyor ki bu kıyametten bahsediliyor burada. Bu geldiği zaman kapı vurulur ya don don don don, don, don beklenmedik bir anda çalar. İşte kıyamette bu şekilde ne olacak? Bağteten. Aniden birden insanlara gelecek ve insanların kalplerini, yüreklerini yerinden hoplatacak. İşte bu sebeple kendisine kıyametin isimlerinden bir tanesidir El-Karya. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin birçok ismi zikrediyor değil mi? Kıyamet kopması alakalı. Bugün mesela okudu Levent ya da İsmail. El-Gaşiyeh değil mi? El-Gaşiyeh bürüyen, her tarafı kuşatan korkusuyla, dehşetiyle bu da kıyametin isimlerinden bir ismi. El-Hakka. Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman allah Teala kıyameti belli isimlerle, belli vasıflarla bize niteliyor. İşte bunlardan bir tanesi de El-Kari'ah. Mel-Kari'ah. Ve ma edrake mel-Kari'ah. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i dediğimiz gibi kıyamet sahnesini bizlere anlatıyor, tavsif ediyor, vasfediyor. Bunlardan bir tanesi de وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَفَسِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ <coughs> اِلَّا مَا شَاءَ الله <coughs> O gün sura üflendiğinde diyor, Allah'ın diledikleri hariç, yer ve gökteki her şey ne olacaktır? Korkacaktır. Kendinden geçecektir ve kulun atouh dahirin herkes Allahu Teala'ya zelil bir şekilde gelecektir. Herkesin boynu önde olacak. Bu dünyada bu koşturmaca, bu hayat rengarenk yaşanan hayat hengamesi insana kendini unutturuyor. Ne zaman bir ölüm haberi geldiği zaman anlık 10 saniye, bir gün, 5 dakika, yarım saat insanın boynu öne düşüyor, öyle değil mi? Hele bir yakın olduğu zaman daha da böyle üzgün olabiliyor insan. Acizliğini çok daha iyi bir şekilde hatırlayıp kavrayabiliyor. Ama inanın ki kardeşler, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, yaşamış olduğumuz bu zaman, bu çağ tamamen insanı Allah-u Teala'nın zikrinden, ona ibadetten alıkoyan, oyalayan bir çağ. Yani insanların işe gitmesi, işten evine dönmesi, evindeki oyalayıcılar, bunların her biri, insanı ilim talep etmekten, yüze Allah'a ibadet etmekten alıkoyan engeller. Yani adam, sabah yedide kalkmış olup işine gitsin, yorulsun, evine geldiğinde, bakıyorsunuz ki, sen ki adama kalk bir iki rekat, Namaz kıl, ezan okuyun, yatsıya, camiye git. Çok yorgun. Kendimi ha hareket ettirecek, kendim de, kendimi hareket ettirecek güç bulamıyorum. Ama aynı adama dediğin zaman hadi gel falan ciğerde bir çorba içelim. Yahut o çok yorgunum, şimdi uyuyacağım diyen adama birisini ziyaret edelim, iki çay içelim, kuryemiş yiyelim dediğin zaman adam pijamalarını hemen değiştirip sokağa ne alabiliyor. Çıkıp atlayıp hemen sende gelebiliyor. Yahut kendinizden düşünün. Yani eve geldiğinizde yatsı namazını kılmışsınız. İki rekat namaz kılmak bazen size ne olarak gelebiliyor? Dünyanın en ağır işi. En yorucu işi. Yani i̇ki rekat namaz kılacaksın. Çok yorgunum. Bu sabah namazdan sonra uyumadım. Gün çok yoğun geçti. Hemen yatayım. Şeyler oluyor insanda. Ama o anda bir misafir gelse evinize, sevdiğiniz birisi olsa, o kendiniz yorgun hissettiğiniz, o siz, belki de sabaha kadar oturup ne yapacak o insanla? Konuşacak, sohbet edecek. E, başka ne var mı yok? Nasıl oldu? Şu ne yapıyor? Şundan bir haber var mı diye. Meraklı meraklı ne yapacaksın? Haber alacaksın. Veya dünyanınla alakalı bir iş imkanı geldi. Ne kadar yorgun olursan ol. iki rekat namaz kılmaksanın üzerine belki... Birkaç ton ağırlık koyma kadar evet. ağır gelecek. Vitim namazını bile hızlı bir şekilde kılayım da hemen yatağa gireyim diye kılarken bir telefon gelecek. Ya falanca yerde bir dükkan varmış. Nerede? Hemen geleyim görüşelim. Ya saat 12.30 bir. Geç bırakmayalım. Yarına bırakmayalım. Bir konuşalım. istişare edelim. Değil mi? Demek ki arkadaşlar bir problem var, bir sıkıntı var. Bir ağrıza var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna gitmeyen bir iş olduğu zaman hemen ne yapardı? Namaza dururdu ve kıldığı namaz, gece namazını biliyorsunuz. Akara suresi bir, bir rekatta, iki rekatta bir namazda Nisa suresi, Ali İmran suresi. Bizler ise kendimizi alıştırmadığımız için böyle ibadete özellikle nafile ibadetlere. O ibadeti yapmak bize dünyanın en ağır şeyi olarak geliyor. Bunu kırmak için ise ne yapmamız gerekiyor? Bunu kırmak için kendine az da olsa ve duha ve elem leke ile olsa bile yarhamdülillah şöyle iki rekat gece namazı kılmaya bir başla. İki rekat. Göreceksin ki Devamlı arz edecek tabi bu iş. Sürekli arz edecek. Bunu bir gece yapıp... ...on gece bırakmayacaksın. Artık daha da uzun kılmaya... öden göstereceksin. Gece yarım saat bir namaz kılınacaksın. Belki tek rekatla yarım saat ayakta duracaksın. Kıyamda duracaksın. Kuran okuyacaksın. İşte o zaman... ...Allah'a olan yakınlığın artacak... Ve ahiretten duyduğun korkun, dehşetin artacak. Seleften bir tanesi diyor ki, dünya sevgisi ve dünyaya olan diyor, önem kişideki diyor, ahiret korkusunu ne var? Azaltır. Gerçekten bu böyle. Yani köyde, çölde yaşayan bir adamın ahiret ölüm inancıyla şu şehirde, otobüslerde, tramvayda, metroda, uçakta koşuşturan adamın inancı bir değil. Velev ki ikisi de hepimiz öleceğiz. Bak ölüm var. Dese bile. İşte Kur'an ayetleri de bizlere ahireti hatırlatıyor. Neden ahireti hatırlatıyor? Bizlere. Niye Mekke'li müşriklere ahireti hatırlatan ayetlerindi? Öncelikli olarak. ilk başta onlara. Çünkü onlar bir kere e, ahirete çoğu iman etmiyordu. İman etmedikleri için allah Teala onlara ahireti varlığından, hesaba çekilişten, tekrardan dirilişten bahsetti. Onlara bunları beyan etti, açıkladı. Onlar da kimisi iman etti, kimisi küfür üzerinde kaldı. Bizler de bu ayetlere bu şekilde bakacağız. allah Teala bize ahireti hatırlatıyor, ölümü hatırlatıyor. Bir hesabın olduğundan bahsediyor. Tabi bugünün azametine, korkusuna da hazırlık yapmamız gerekiyor. El-kariya, mel-kariya ve me'edrake ma mel-kariya. Yevme nâsu, kel O gün insanlar allah Teala diyor ki, ne gibi olacaklar? Kel-ferâş. el -ferâş, kelebek demek. Kelebek nasıl bir hayvan? Nereye uçtuğunu, nereye gittiğini bilmeyen bir hayvan. Baharda görürsünüz. Bir sağa gider, bir sola gider, bir yana arkaya gider. Bir arkaya gider. Kıyamet günü de insanlar o günün dehşetinden o çalıp gelecek, kalpleri ürperecek, hoplatacak o kıyamette diyor ki Allah Teala o gün insanlar telferaş kelebek gibi olacaklar. El mebsus saçılmış sağa sola savrulmuş, dağılmış ne gibi olacaklar? Kelebek gibi olacaklar. Tabii Allah Teala kabirden çıkışı anlatırken Kamer Suresi'nde diyor ki 7. ayette يَخْرُجُونَ minel الْاَجْدَاتِ insanlar o gün kabirlerden çıkacak. كَأَنَّهُمْ Sanki onlar ne gibi olacaklar? جَرَادٌ مُنْتَشِر Yayılmış çekirge sürüsü. Bilmiyorum, çekirge sürüsü gördünüz mü? Medine'de çok olur. Böyle bazen Mescid-i bahçesinde böyle mermer gözükmez bile. Yani binlerce kelebek oraya iner, basar oraya. Çekirgeler. Bu kamer suresinde diyor ki insanlar kabirlerinden ne gibi çıkacak, Nasıl çıkacak? Çekirgeler gibi çıkacak. Aynı anda. yani Aynı anda herkes, milyarlarca insan kabirden ne yapacak? Dirilecek. Herkes olduğu şekliyle. Herkes kendi bedeninde. Sahip olduğu her şeyle birlikte dünyaya ne yapacak? Tekrardan çıkacak, gelecek. İşte o günün dehşetinde insanlar ne yapacak diyorlar olarak kelebek gibi sağa sola savrulacak. O gün tabii insanlar böyle Allah Teala'nın yarattığı azim büyük mahlukattan dağlar bile ne olacak diyor Allah Teala? O musetil cibalu Dağlar yerle bir edilecek. O gördüğünüz kocaman dağlar ağır taşlar, tuz buz olacak, un ufak olacak. Dümdüz. Ve tekonul cibalu kel ehnil menfush. İnsanlar kelebek gibi olacak. Dağlar da atılmış, açılmış, pamuk gibi olacak. Yani pamuk açarsın, içinde dikeni sokarsan böyle zayıflar ya artık böyle. Tel tel, ince ince olur. Yani dağlar da böyle ne olacak? Hafif, un ufak, tuzlu olacak. O görmüş olduğumuz dağlar var ya, bu şekilde olacak. Ardından allah Teala diyor ki, فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَاذ۪ينُهُ Kimin terazisi ağır basarsa, terazileri, ayette terazileri diyor. Teraziler, peki terazi mi var, teraziler mi var, niye çoğul gelmiş? Bazı alimler diyor ki aslında kıyamette e, amellerin yahut da insanın yahut da kişilerin sahifelerinin, defterlerinin tartılacağı bir tane terazi var. Ancak bu terazi de tartılacak olan şeylerin farklılığından dolayı namaz, oruç, zekat, haç, günah, zina, hırsızlık buna bakılarak bu açıdan teraziye ne kipi kullanılmış, çoğul kipi kullanılmış teraziler denmiş. Aslında orada teraziler değil de terazide tartılanlar kastedilmekte. Yani terazilerin çoğul olduğu değil, terazide tartılacak olan şeylerin farklı farklı çok olduğu, çoğul olduğu ifade edilmiştir diyerek Terazinin bir tane olduğunu ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Bir grup alimde demiştir ki hayır o gün bir değil birden çok teraziler vardır. Öyle ya da böyle bu ihtilaf çok önemli bir ihtilaf değil. Şunu bilmemiz gerekiyor ki kıyamet gününde insanlar teraziye çıkacak. Kantara çıkacak. Amelleriyle, defterleriyle ve bedenleriyle. Ve bizlerden her birimiz o terazide amelimizin tartıldığını göreceğiz. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi La tahkiranne minel ma'ruh fi şey'e Yaptığın iyilikleri hiçbirini küçük görme diyor Allah Resulü Küçük bir su kabına su koyup kediye vereceğin Kediye içireceğin bir su olsa bile Bir tane kadın Allah Resulü aleyhisselam haber veriyor. Bir kediye azap ettiğinden dolayı ne oldu? Yani, evet. Çayneden veriyor. Bir tane kadın, kötü kadın, işte bir köpeğe su verdiğinden dolayı cennete girdi. Tabi bu hadisleri bizim toplumumuzda genelde ne, nereye yoruluyorlar, nereye çekiyorlar? Yani iyi insan ol, cennete gireceksin. Namaz, hac, oruç, zekat bunlar olmasa bile öyle değil. Buradaki anlatılan şey, sen salih ameller konusunda tek bir amele odaklanma. Namazı kılıyor olabilirsin. Oruç tutuyor olabilirsin. Öbür taraftan yemek de ikram et. Sadaka da var. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Kendinizi ateşten koruyun. Velev ki bir hurmanın yanısı bile olsa. Belki o terazide hastanatla seyyat, iyiliklerin ve kötülüklerin denk gelecek. Belki yarım hurma ver, vereceğin yarım hurma o teraziyi ne yapacak belki? Al getirecek. Nereden biliyorsun? Seni hangi amelinin cennete sokmaya sebep olacağını bilmiyorsun. Bunu bilmediğin için de hiçbir amelini küçümseme. Ama şunu da iyi bil ki bu teraziye çıkacağız. Bu ameller tartılacak. Ve insanın pişman olacağı bir gün olacak. Keşke kalkıp iki rekat daha ne yapsaydım ben. ...namaz kılsaydım diyecek. Ve emmâ men khaffet mevâzînuhu... ...kimin de terazisi ağır basarsa... Hafif, bas, ...hafif gelirse... ...yani... ...kötülükleri ağır basar... ...iyilikleri hafif gelirse... ...fe ummuhu Bu ...ummuhu kelimesini... ...Türkçe annesi olarak... ...tercüme ee, ediyorlar. Yanlış bir... ...e... Ee tercüme buradaki um e, kelimesinin anlamı barınak demek. Yani sığınak, gireceği yer. Terazide terazide iyilikleri hafif kalan adamın gireceği yer ummuhu yani barınağı, gireceği yer nedir? Haviye. Nedir? Haviye. Ateş Cehennem. Cehennem isimlerinden bir isim. Ama edrake kemahiye Allah Teala nedir o haviye? Ayetin tefsiri geliyor yine içinde. Ama mahiye, kemahiye nedir o? Narun ateştir. Hamiye nasıl bir ateş? Hamiye yakıcı bir ateş. Yani o yakıcı bir ateştir. İşte yüce Rabbimiz bizlere bu sureye 11 ayetten oluşan çok kısa gibi gözüken bu surede çok şeyler anlatıyor. İbret almak için anlayana yetecek nitelikte ayetler. allah Teala bizlere bu ayeti kerimeleri hakkıyla anlamayı, kalbimize sindirmeyi nasip eylesin. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah Tekasur suresinden devam ederiz. Sübhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik>